...sıplak kuruldu burun kanatlarında. Hiç dinmiyor motorların gürültüsü. Köpekler havlıyor uzaktan. Demin bir çocuk ağladı. Fatma hanım cumbadan çarşaf silkiyor yine. Ali dum anasına sövüyor saatler. Denizi tokmaklıyor balıkçılar bu sesler işte, sessizliğini büyüten toprak! O serin sardunyalar gibi konuşkan sessizliğini! Hayatta yattık dün gece, üstümüzde Meltem! Çekik kokuyor ellerim hala! senle yatmadım sanki, dağları dolaştım! Ben senden öğrendim deniz yazmayı, elimden düşmüyor mavi kalem, bir krandil çıkar gibi sefere okula gidiyor öğretmenim, ben de ardından açılıyorum, bir toraz çizip deftere, bir ada var sırf evabil, ...Dönüyor, dönüyor başımdan da... ...Senle yaşadığım günler... ...Gümüş bir çevre oldu ömrüm... ...Deyince güneşine... ...Neden sonra buldum o kaçakçı mağarasını... ...Gözlerim kamaşınca senden... Ölüm, belki sularından kaçırdığım, o loş suda yıkanmaktır. Durdukça yosundan geçir, kulaç attık mavi. Ben düzde sanırdım yıkıntım öğrenim, alkolik hasarım. Mutun, doğruğundaymışım meğer, sana çıkınca anladım eski Yunan atları var hani, yeleleri büklümlü, gün inerken de öyle. Ağaçtan iz düşümleriyle yürüyor Balan tepeleri, yürüyor bölük bölük can toplu bir güzelliğe doğru. Kadınım, sen. Sevgili dostlar, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay ve yayın masasında sevgili arkadaşım Selahattin Çolak, hepinize radyolarınızın başında güzel bir saat geçirmenizi diliyoruz. Bugün Türkçe şiirin büyük ustası Can Yücel'in aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümü. Can Yücel 12 Ağustos 1999'da Datça'da hayata veda etmişti. Bugün programda onun sesinden şiirlere yer verip onun için seçtiğim şarkıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Programa yansımalar grubundan Şenol Filiz ve Birol Yaylan'ın Muammer Ketencoğlu ile birlikte yorumladıkları Akdeniz adlı besteleriyle başladım ve ardından Can Yücel'in sesinden bir şiir dinledik. Akdeniz yaraşıyor sana. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesinin düzenlediği 10. Hızırşah etkinliği 26-28 Temmuz tarihlerinde Can Yücel'in Datçasında gerçekleştirildi. Biz de Ruhisu Dostlar Korosu ve Tuncer Tercan ile birlikte oradaydık. İşte 28 Temmuz akşamı Datça Amfiteyatrosu'nda bir konser verdik. Konserin kaydını Ruhisu Kültür ve Sanat Derneği'nin Ruhisu Facebook sayfasından dinleyebilirsiniz. Datça'da 3 güzel gün geçirdik. İşte eski Datça'yı, Can Yücel'in bir zamanlar arşınladığı sokakları gezdik, dolaştık. Şimdi Can Yücel'den Datça için yazdığı 2 şiiri kendi sesinden dinliyoruz. Ardından bir Can Yücel şiiri yorumunda Yeni Türkü grubunu dinleyeceğiz. Bu kayıt grubun 1979 yılında yayımladığı ilk albümü olan Buğday'ın türküsünde yer alıyor Sardunya'ya Ağıt. Eski dersçede bir akşam kurbağalar ki karanlığın sakaları suları evimize taşıyorlar ağızlarına her şey susabilir insanlar bir de. Anarşit kurbağalar susmaz. Alt üst ediyor var yorayı. Erkenden geç. Gençten erken. Seferi. Öyle rüzgar esiyor ki bu tatçada. Deniz üstünde gol bir tekmedesin sanki. Yapraklar, dalar, ağaçlar. Yapraklardan yelkeni buyarım adamım. Gidiyorsun Allah'a ısmarladıklarla. Güneşi bir güle güle Ah şu saat beşte Başka rüyamıza başta Karalar bastı kuşa İlk saat beşte çiçekte bir saat 5'te birliktir senin kurtuluğu güdür koltuğa kurulur çiçek Şiir önümde Galaş'ta Sabahleyin saat beşte Sabahleyin saat beşte Sabahleyin saat beşte Sırada bir Can Yücel şiiri var. Bu şiiri bir Amerikan türküsünden Oh My Darling Clementinedan esinlenerek yazmış Can Yücel. Dinliyoruz. Amerikan türküsü Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine! Doksanında bir madenci otururdu üç kızıyla. Dağ başında bir mağarada en büyük Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine! Ah bir tanem sunan benim, ah bir tanem Klementer! Koydun beni, geçtin gittin, perişanım Klementer! İnce belli, nazlıcaydı, Takunyası mor tahtadan, takezlendi düştü nehre, Çaktı köprü tahtadan, Su üstünde konca ağzım, Kurtululmaz, çırpınmayın. Bir bilsem kurtardım. Vaka kaldım arkasından. Dünyalar yıkıldı sandım. Derdim günüm Clementay. Kederimden fikrim şaştım. Kristürdüm bacısıyla. Medadling, <Gülüyor> oh medadling, oh Clementay. Can Yücel çevirileriyle de dünya şiirinin en iyi örneklerini dilimize kazandırdı. Bu şiirlere çeviri demek de zor. Yani Can Yücel bu şiirleri kusursuz Türkçesiyle adeta yeniden yazmış demek belki de daha doğru. Şimdi Shakespeare'den, Malarm'dan, Brecht'ten, Jacques Prever'den ve Jean Dela Ponte'den yaptığı beş şiir çevirisini Can Yücel'in sesinden dinliyoruz. Ses kayıtları çok iyi değil ama bu kayıtlar birer belge niteliğinde. Yani bu kayıtlar işte Brecht'in Vltava'nın türküsü şiirinde dinlediğimiz ''Uzun sürse de gece gün bize gülecektir'' dizesindeki gibi Can Yücel'in umudumuzu hep diri tutan coşkulu sesini, üslubunu, geleceğe taşıyan kayıtlar. Şimdi Can Yücel'e kulak verelim. Shakespeare wedding 1564 1916 yokedeiniz 1616 Shakespeare tarih ne ace otel ile hamlete bereket 66 sone Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya demez. Değil mi ki çiğnenmiş inancıdan seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru o kız olan kız erdem dağlara kaldırılmış ezilmiş hor gölünmüş eleneyi göz nuru atlaklar geçmiş başka derken mertlik bozulmuş değil mi ki ...korkudan... ...dili bağlı sanatın... ...değil mi ki... ...çılgınlık... ...sahip çıkmış düzene... ...doğruya doğru derken... ...höriye çıkmış adın... ...değil mi ki... ...kötüler kadı olmuş yemene... ...vaz geçtikten bu dünyadan... Dünyandan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adamı. Meler mi? 1842-1898. Bu büyük simgeciyi, sembolisti nasıl bilirsiniz diye sorsalar okurda Ahmet Haşim dolayısıyla öylesine bellettiler ki iyi biliriz ama. Hiç bilmeyiz, desek geridir. Deniz Meltemi! De Hayır yok, değenden artık! Hatmedildi kitaplar! Ah! Bir kaçsam, bilirim, o mers kuşlara diyar, bir akl almaz, çapıkla, ...göklerin arasında... ...bir şey tutamaz gayrı... ...gözlerin aynasında yanan... ...bahçeler bile... ...bu deniz kokan gönlü... ...tutamaz... ...ne geceler... ...ne duran o hüzünlü... ...boş kağıtlar üstüne ilmiş ...kandil ölü. ...tutamaz... ...o çocuğunu... Namzı taze bile. Gidiyoruz, kalk gemi! Yalpını vur, Ve sonra al, bir gün aleme doğru demiş. Ümitten, onca çekmiş, sıkıntı şimdi dersen, hayır duasına mı kanmakta mendillerin? Belki de bu razı et, naçar bir gün Yılır güverteye ne indat, ne görünür dağda ve ne kürek, ne elken, ama sen geçme yine gemici türküsünden. Brecht, Bertolt. 1898-1956 Birinci Dünya Harbi sonu Almanyası'nın deprem toplumu içinde birden sivrile veren yüce sanatçının kazandığı başarıyı uzun sürgün yılları izledi. Neden sonra Doğu Almanya'dan dönüp Berliner Ensemble tiyatrosu kuruluncaya dek Epik tiyatronun kuramcısı Büyük uygulayıcısı Ozan, yıkımın eşiğine gelmiş insanlığın kendi kendine değiştirilebileceği umudunu diyalektik maddeciliğe dayanan bir bilinçlendirme sürecine oturtarak sanatta ve dünyaya bakışta yepyeni bir açılma ve açımsama gerçekleştirdi. Vultava'nın türküsü Bulut suları, çakılları sürükler. Üç imparator gömmüş bu Prag denen şehir. Büyükler göçer bir gün, Alır yerin küçükler. Uzun sürse de gece, Gün bize gülecektir. Her şey bir değişmeden Bırak! Prens mrensler, düşsünler. Çöplükleri neşmede, orozları gibi kasım kasım geçsinler. Düzülecek onlarla, her şey bir değişmeden. tavanın suları, çakılları sürükler. Üç imparator gömmüş, bu Prag denen şey. Böyükler, göçer bir gün, alır yerin küçükler, uzun sürse de gece, gün bize gülecektir. Jean de la Fontaine, 1621-1695 Saraydan hayvanlara, hayvanlardan saraya bakmış, cin fikirli bir ozan. Cırcır cır böceğiyle ile karınca Cırcır cır böceği Elinde sazı Geçilmiş yazı Derken efendim Bastırınca kış Bizimkini bir telaştır almış Lokma yok ilaç için arasam Ne sinek kalmış Ne de solucam, acımdan öldüm ah Diye komşu ...karınca beye gider bir koşu... ...yanıp, yakılıp, avuç açmaya... ...çoktan razı bir apaz buğdaya... ...ah, bir gelecek mevsimi bulsa ...korkma, öderim de ...hayvan değilim vermezsem eğer... ...asıl, faizi hepsi beraber... ...karınca bu, yaş tahtaya basmaz... ...bütün kusuru bu olsa iyi peki ama, der ne yaptın bu yaz, düşünmedi mi hiç gereci? Vakit bulsam hiç düşünmez miydim? Vallahi elimden düşmedi ki saz. Hep sat kaldınız demek, aferin. Şimdi de kumda oynayayım biraz. Tak, gerçek üstünlükten filizlenen şiiri, Paris, sokak şarkılarından esinlenen bir çalık içinde büyük bir yaygınlığa kavuşurdu. Günceli evrensel temalarla kararak yeni bir türkü türü geliştirdi denebilir. Senarist olarak çalışmalarda bu şiirin eski balatlara benzer bir kurgu üstüne oturmalarını sağladı. Sardabiyacı, kadınların türküsü. Dönün bakalım, dönün! Ufacık kızlar! Dönün fabrikanın etrafında! Anam ise Gidersiniz size için! Dönün bakalım, dönün! Balıkçı kızları, Balıkçı yetimleri! Beşiğinizin etrafına dizilen melekler vardı diye hani. Böyle fabrika sahibinden para yedikleri. Tutup alın yazınızı yazmışlar. Yazılacak bir şey olsaydı bari. Siz yok yoksul yaşayacaksınız. birçok da çocuğunuz olacak. ...Ama birçok çocuğun... ...Onlar da yok yoksul kalacak. Onların da birçok çocuğu olacak. Ama birçok çocuk, ...Onlar da yok yoksul kalacak. Onların da birçok çocuğu olacak. Ama birçok çocuk, yok ...Birçok bir çocuk, bir çocuk. Dönün bakalım dönün... ...Ufacık kızlar... ...Gönün fabrikanın etrafında... Handiyse girersiniz siz de için. Dönen bakalım dönün. Balıkçı kızları, balıkçı yetimleri. Bugün Can Yücel'in aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümü ve bugün 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programımda Can Yücel'in sesinden şiirleri ve onun için seçtiğim şarkıları dinletiyorum. Sırada Yeni Türkü grubu var. Yeni Türkü'nün 1987'de yayınlanan Güne Bakan albümünde yer alan bu iki şarkının sözleri de Can Yücel'e ait. Önce başka türlü bir şey ve ardından yaprak dökümü.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 ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. memleket denizi ayrı deniz havası ayrı hava nerede gördüklerim nerede o beklediğim rengi başka tadı başka Programa yeni türküden dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Bu şarkının müziği Rebetiko müziğinin büyük ustası Vasilis Çiçenis'e ait. Bu şarkının sözlerini Cengiz Onural yazmış. Şarkıyı Fuat Oburoğlu seslendiriyor. Ege'den bir barış şarkısı Eski Dostlar bu şarkı Nedim Hazır'ın 2005'te yaptığı, Burgazada doğumlu, Atinalı şair ve ressam Yorgos Emilios Eden ile işte Burgaz adalı Cüneyt Türel'in yıllar sonra Burgazada da yeniden kesişen kadim dostluklarının hikayesini anlatan Yakına da Uzak Ada belgeselinin de unutulmaz müziklerinden birisiydi bu belgeseli 2008 yılında Şiir İstanbul İstanbul Şiir Festivali'nde göstermiştik ve Yorgos Emilios Edend'e kızı ile birlikte İstanbul'da konuğumuz olmuştu. Cüneyt Türel 1 Mayıs 2012'de hayata veda etmişti. Bu şarkıyla ona da bir selam göndermek istiyorum. Karşılıklı bakışları gölgeli ince bir hüzünle Aynı rakıyla dumanlı dillerinde aynı şarkı Kim inanır ki düşman olduklarına Aynı rakıyla dumanlı dillerinde aynı şarkı Kim inanır ki düşman olduklarına Aşkının ne dili var Ne dini Dolmaya gör O anda yakar yüreğini Komşu olmak bundan Böyle yazılmışsa Alnımıza Gel de alama şu Düşman halimize Komşu olmak Bundan böyle yazılmışsa Alnımıza Gel de alama şu sahn halimize dostlar bizim mahalle boazici düşlerimi süslüyor hala şu İstanbul eski günlerden kalma bir alışkanlık bakmayın siz zaten geldiğime şu istanbul eski günlerden kalma bir alışkanlık bakmayın siz zaten geldiğime Geçen hafta Muammer Ketencoğlu program konuğum olacaktı ama arkadaşımız Cüneyt Cebenoyan'ın beklenmeyen ve hepimizi çok çok üzen vefatı nedeniyle programı ertelemiştik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Muammer konuğum olacak ve programda ilk kez dinleyeceğimiz konser kayıtlarından seçtiği Zeybekleri bizlerle paylaşacak. Programa Muammer Ketencoğlu'nun bestelerinin yer aldığı ve 2010 yılında kalan müzikte yayınlanan Gezgin albümünden seçtiğim iki ezgiyle devam etmek istiyorum. Önce Cunda'da akşam, bu ezgi de Cengiz Onural'da buz yer alıyor. Ardından bir vals dinleyeceğiz, Baboçka Valsi. Müzik programa Yansımalar grubundan dinlediğimiz bir ezgiyle başlamıştım. Programa Yansımalardan dinleyeceğimiz bir başka ezgiyle devam ediyorum. İlk şarkıda olduğu gibi bu şarkıda da Muammer Ketencoğlu'nun akordiyonunu duyuyoruz. Yollarda Sevgili dostlar bugün Can Yücel'in aramızdan ayrılışının 20. yıl dönümüydü ve Açık Radyo'da Babil'den sonra da Can Yücel'in sesine yer vermek istedim. Onun için seçtiğim şarkıları dinlettim. Bu programın ve daha önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi haftaya pazartesi 13'te canlı yayın konuğum Muammer Ketencoğlu olacak ve konser kayıtlarından seçtiği Zeybekleri bizlerle paylaşacak. Programı bu yıl 2 Kasım'da New York'ta dünyanın en prestijli konser salonlarından Carnegie Hall'de sahne alacak olan İnce Sass grubundan dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Grubu 1994'te yayınlanan Eski Nisan albümünde yer alan Faytonlu Longa'da dinleyeceğiz. Ben Ercüment Gürçay ve yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolak. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan: Erciment Gürçak.